soracağım. ehli i sünnette muhke, e, muhkem, müteşabih konusu nasıl anlaşılıyor? Müteşabihlerden kasıp edilen şeyler nelerdir? Şimdi Müslüman biliyorsunuz hem ayeti kerimelerde hem hadis-i kerimelerde şey, sünnette yani müteşabih ayetler var bir de muhkem olan ayetler var. <gülüyor> Örneğin şimdiki ar rahman ar Arş-ı bazı alimler Allah Celle Celaluh'un arş üzerinde olmadığını ve her yerde olduğunu, tamam mı? Veyahutta mekan ve zaman tanımayan kişilerin bu tür ayetlere müteşabih olarak bakıyorlar. Ve heva ve heveslerine uygun bir şekilde tevil yapıyorlar. Halbuki ayet apaçık bir ayettir. Apaçık bir ayettir. Örneğin Allah Celle Celaluhu'nun arşın üzerinden gecenin şu saatinden sonra veyahut da gecenin şu vaktinden sonra dünyanın göğüne iniyor. Bunlar nedir? Bu kişi insanların yanında hepsi müteşabih olan hadislerdir. Dolayısıyla bu tür hadisleri kabul etmiyor ve Allah Celle Celaluhu'nun birçok sıfatını inkar ediyorlar. Bu müteşabih ismi altında fasit teviller yaparak. Yani ayette mesela Allah celle celaluhu Kur'an-ı Kerim'de o kadar açık ki Er-Rahman ar alal ar arş Onlar ne yapıyorlar? Diyor bu efendim bu ayet müteşabih'tir. Bu ayet her ne kadar ayet işte kelimesi bu istavâ kelimesi etrafında şüpheler oluşturarak estavledir işte şöyledir işte böyledir. Tamam mı? Yani fasit teviller yaparak Allah Celle Celaluhu'nun hakiki manada arşın üzerinde istiva ettiğini yapıyorlar? Kaçamazlık yapıyorlar. Doğrusu mesela bazı ayetlerin başlarında olan mukatta olan harfler, elifle, mim, yasin, taha gibi şeyler tamam mı? Bu tür şeyler üzerinde bazı müfessirler bu ayetleri ne yapıyorlar? Tefsir ediyorlar. Ehli sünnet ve cemaat bu tür olan harfler veyahut da kelimeler kesinlikle Allah'tan başka hiç kimse bilmediğini ve bunları bunların manasını Allah'a havale ettiklerini çünkü bu tür kelimeler gerçekten müteşabihtir o zaman bunun manasını Allah'a havale ediyorlar ama geliyor başka birisi diyor ki hayır efendim diyor Kur'an'da Allah Celle Celaluhu neyi indirdiyse neyi söylemişse neyi konuşmuşsa diyor mutlak manada bir manası vardır işte bu da şöyledir böyledir böyledir tamam mı? Bu da doğru değildir. Niçin? Çünkü böyledir ve şöyledir denilecek delil yoktur. Tutu, elde tutulacak delil yoktur. O zaman en doğrusu nedir? En doğrusu ehl sünnet ve cemaatın tuttuğu yoldur. Ey Bu ayetler gerçekten müteşabih ayetlerdir. Ve bunları ne yapıyorlar? bunları Bunlara mane vermeyip Allah'a havale ediyorlar. Yani tafvid ediyorlar. Onun için bazı şahıslar ehli sünnet ve cemaatı tamam mı? tafwut itham ettiler sıfatlarda. Halbuki bu ki alisin cemaat yani manaya inanıyorlar ama keyfiyeti Allah'a tevdi ediyorlar. Örneğin nasıl yükseldi, nasıl indi, nasıl gülüyor, tamam mı? Nasıl görüyor? Nasıl eli var, parmakları nasıl bu gibi şeyler, tamam mı? Ve burada Müslmana düşen görev nedir? Bu tür ayetlerde ehl-i sünnet ve cemaatın metodunu metodundan <gülüyor> ayrılmayıp müteşabih ayetlerde en büyük alimlere müracaat etmek lazım. Kalkıp şu ilim öğrencisine göre, bu ilim öğrencisine göre efendim e, müteşabih ayetlere heva ve hevese göre mana verip Allah korusun doğru yoldan çıkmak doğru değildir. O zaman bu muteşabih ayetlerde alimlere ne yapması gerekiyor? Dönülmesi gerekiyor. Rabbani alimlere müteşabih dönülmesi gerekiyor ve bu tür ayetler, ayetlere nasıl yaklaşılması gerektiğini ne yapar? Tefsirleri açarlar, tefsirleri araştırırlar. Hangi ayet ise o ayet üzerinde güzel bir araştırma yapılır. Ondan sonra bir karar veyahut da bir netice verilir. Rastgele şu ayet bu ayet üzerinde veyahut hakkında söz söylemek doğru değildir. Yoksa Allah Celle Celle söylemediğini Allah Celle söylediğini söylediğini eee iftira olarak 60 olur vallahu alem